Alhamdulillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala Rasulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi Ve men sar ala nehcihi, Ve men ettebahu bi ihsan la kaldığımız yerden Mughni'den devam ediyoruz inşallah Fasfun diyor ibni Kudam Alhamdulillah Qala Ahmet Rahimahullah Diyor ki Yemeğin tadına bakmaktan İçkinap etmek, uzaklaşmak Bana sevimlidir Yani burada anlatacağı şey, Ramazan ayında özellikle kadınlar yemek pişirirken ve erkek geri gelip pişirme zorunda kalır. Yemek pişirirken işte tuzlu mu oldu, tuzsuz mu oldu diye tadına bakmak noktasında ağzına yemekten bir parçalık yutmadan tükürse dışarı, tadına baksa İmam Ahmet diyor ki bundan sakınmak bana sevimlidir. Te'in fe'ale lem yadurrahu, böyle bir şey yapsa da kişinin orucu bozulmaz. Ve le bihi, bunda bir beis yoktur diyor. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا باس ان يذوق الطعام خله diyor ki yemekten bir parça alıp tadına bakmakta bir beis yoktur diyor ibn Abbas ve şey e yürüdü şıraahu ya da satacağı bir şeyin satın alacağı bir şeyin veya fark etmez tadına bakmakta tükürmekte bir beis yoktur ve Hasan'ınkane yemde zul el ceuze libnihi ve huve sain. aynı şekilde Hasan da oğluna böyle bir tadına bakma noktasında cevaz vermiş. Warakhasafihi İbrahim İbrahim de bunlara ruhsat olduğunu söylemiş. Galebün akil yüksüruhu min gayri haceti ve la ba'se bihi Diyor ki çokça arttırmak caiz değildir. Tadına bakacağız derken abartıp tekrar tekrar böyle yapmak. Ancak diyor ihtiyaç anında bir beis yoktur. Fe in faale fe fi aftara illa lam yuftir. Eğer tadına bakacağım derken ayarını kaçırıp boğazına kadar gittiyse su o adamın orucu bozulmuştur. Günle gün kazaydı. Faslûn demiş gene başka bir papaçmış. Kâle Ahmed, "Lâ bese bir siwâk li's-sâimi." misvak kullanmasında bir beis yoktur. Kâle Amir İbn Rebîa, "Ra'aytu'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem mâna uhsi Peygamberi defalarca gördüm diyor. Aleyhissalatu vesselam hepsinde de oruçluyken misvaklanıyordu. Kâlettirmiydi? Hada hadisun hasen. Tirmizî der ki bu hadis hasendir. Ve kâle Ziyad İbn Hudey dedi ki: "Ma ra'aytu ehaden kâne advama li siwâki ratbın ve Min Ömer İbnü'l Hattab. Ömer İbnül daha fazla bir adam görmedim ki misvak altında oruçluyken misvaklansın. En çok Ömer misvaklanıyordu diyor. وَلَمْ يَرَى أَهْلُ الْاِلْمُ بِالسِّوَاكَ اَوَّلَ النَّهَارِ بَأْسًا Ilim ehli icmayla, gündüzün başlangıcı, öğleden sonra, ikindi vaktine kadar olan kısımda misvak kullanmakta bir beis görmemişler. وَاِسْتَحَبَّ أَحْمَدُ وَاِسْحَاقُ تَرْكَ bil بِالْعَشِيِّ İmam Ahmed ve İshak ibn-i akşam vaktine yakın misva terk etmeyi müstahap saymışlar. Niye öyle saymışlar? Çünkü Nebi Sahasem'den hadis var. Ahmet diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kulufu femisai mi atyabu indallahi min rihil miski azfar Oroşluğunun ağız kokusu Allah katında misk var ya en güzel mis. ondan daha hoştur, daha güzeldir Allah katında. Akşam vakti bu kokun en çok arttığı zamandır. Çünkü açlık iyice artmıştır. İftar vakti yaklaşmıştır. İnsan bu vakitte eğer misfak çok kullanırsa, ağzındaki bu kokuyu kaybedeceği için yani bu zahirde dünyada kötü, kering bir koku dahi olsa Allah katında güzel bir kokudur. O yüzden e, bunun gitmesinden korktuğu için Ahmet demiş ki ikindi namazından sonra akşam vaktine yakın insan ne yapmalıdır? Misvaklanmayı terk etmelidir demiş. Bu daha güzel olacaktır demiş. Buna benzer başka ulema da söylemişler. Katede, Şabi, Hakem, İshak, Malik hepsi de demişler ki orucun bu güzel kokusunu giderdiği için akşam vakti kullanmak mekruhtur demişler. Diğerleri de mekruh değildir demiş. Bunu da süfyan es Sevri, Evzai ve Ebu Hanife söylemiş. Ali'den, İbni Ömer'den, Urve'den ve Mücahid'den rivayet edilmiştir ve başka sahibelerden bu görüşler rivayet edilmiştir ki bir beys yoktur. Çünkü misraklanmak sünnettir demişler. Allah'ın doğrusunu bilenir. Faslun demiş gene başka bir bab açmış. وَمَنْ أَصْبَحَ بَيْنَ أَسْنَنِهِ تَآمُ Bir adam var dişlerinin arasında yemekle sabahlamış. Gece sahur etmiş. Uykulu namazını kılmış, yapmış. Sabah bir kalkıyor ki dişleri arasında yemek kalmış. Lem يَخْلُمْ مِنْ Şu iki halden başkasından olamaz bu adam diyor. اَحَدُه أن يكون يسيرا لا يمكن لفظه فزدرده في لا يفتر به. O kadar küçüktür ki insan hani yemek değeri bile saymaz, o kadar azdır. Bunu gidermek zordur. Bunun yani bu bunu ağzın içerisinde bir şey olsa dahi tükürecekle beraber boğazına gitse dahi bu insan orucu bozulmaz demiş. Çünkü li anehulay yükinutta her ruzu minhu, buna önem göstermek zordur demiş. Faş ve riqa benzer demiş yani tükürecek balgam gibi ağızdaki ıslak noktalar ya bunun gibi bir şeydir demiş. Galib ibnul Muzhir icma ala ahlul ilmi. ilim. İbnul Muzhir icma nakletmiş. İlim ehli böyle bir şeyde beyis yoktur orucu bozmaz demişler icmayla. Es-sahni ikinci bir hal vardır ki an yakuna kesiran yumkinuhu lafzuhu fe in lafzuhu fe la şey'a alayhi ve in izdara dahu amidan fesada samu fi qabl aksar Büyük bir parça takılır. İnsan onu aslında dışarıda atabilir. Ama onu yerse, ağzından boğazına, oradan millesine kadar ulaşırsa bu. O zaman demiş, orucunu ekseri ilim ehline göre bozması ve günle gün iade etmesi, kaza etmesi gerekir demişler. Ebu Hanife muhalefet etmiş bunlara demişler la yüftir, iftar etmez. لَيَنَّهُ لَبُتَّ لَهُ yap يَبْقَى بَيْنَ اسْنَانِ شَوْمِ مِمَ يَاقُلَهُ فَلَيُمْكُنُوا تَحَرُّزُ minhu. Ebu Hanife de demiş ki ister büyük olsun ister küçük olsun fark etmez bir insan dişlerin arasında kalan bu tip yemekten ne yapamaz kendini sakındıramaz. O yüzden bunu yese dahi orucu bozulmaz demiş Ebu Hanife Rahim Allah. Gene Fasfun demiş İbn-i Kudam el Hambeli yağlanmaktan bahsetmiş bu da İnsan biliyorsunuz deri yağı çeker. Yani herhangi bir yerden vücudun hassas bir yerinden yağlansa insan oraya yağ değse oradan vücuduna dahil olsa burada ilmehli ihtilaf etmişler. Ebu Hanife'yi e, Ebu Hanife ve İmam Şafi demişler ki insanın bundan orucu bozulmaz. Bir grup ulemadan nakledilmiş. Onlar bozacağını söylemişler ama doğru olan görüş bunun böyle bir fiilini bozmayacaktır. Çünkü açık bir nas yoktur bunun hakkında. Fasdur Rabia dördüncü fasıl demiş. Hani sayıyordu ya. Önce yemek ve içmeyi anlatmıştı. Sonra hacamatı anlatmıştı. Sonra Buna benzer ağızda mideye kadar gitmesi mümkün olup olmayan şeylerden bahsetmişti. Sonuncusu dördüncüsü saydığı şeyler arasında, İde qabbeli fe emne u emde insan hanımını öptüğünde veya caddesini öptüğünde mezi veya meni gelirse burası önemli. Wallayqlul muqabbelu min thalatet ahlalin öpen kişi şu üç halden birinin dışına çıkmaz. Ahaduha birincisi Allāyūn zilafay yafsuduṣa muhu bildalik. Birincisi adam öpmüş hanımını veya cariyesini kendine mübah olan bir kadını, ama ne meni ne mezği gelmiş. Bu adamın zaten lerna lmufihi kılafen kılaf bilmiyoruz ki bu adamın orucu bozulmaz diyor. Limaravat <gülüyor> Aİşe Aİşeden rivat edilen hadisle anne nəbisi asam kənə yuqab bilu wa wa sa imun. Peygamber uğraştuğken hanımını öpərdi diyor. وكان أملككم ليربيه، çünkü Peygamber nefsine en çok hakim olanınızdı diyor Aisha, Rawaul Bukhari ve Musli. İkisi de rivayet etmiş. وَيُرْوَى بِتَحْرِيكِ الرَّأِي وَسُكُونِهَا قَالَ الْخَطَّابِ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ حَاجَةٌ نَفْسِيَّ وَوَاتِرُهَا. Bu hadiste ırk kelimesi geldi ya. Khattabi onu açmış ırk diyor insanın nefsine hakim olmasıdır. Ayşe dikkat ediyorsanız ne diyor? Hiçbiriniz Peygamberden daha çok nefsine hakim olamazdı diyor. Evet. Varruyah an Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu ennehu qala: "Haşşetü faqabbaltu Ben diyor öptüm oruçluyken. Fakultu ya Rasulullah dedim ki ey Allah Resulü sana atul yevmen Bugün büyük bir iş yaptım ben. Qabbaltu wa ana saim. Oruçluyken öptüm. Fakala: "Araite law min Peygamber bana dedi ki diyor Ömer, sen ağzına su alıp versen abdest için orucum bozulur mu? Kultu la ba'se Dedim ki bunda bir şey yok. Galat Peygamber sallallahu dedi ki feme. O zaman bunda ne var dedi? Öpmekte ne var? Bunda Ebu Davud rivayet etmiş. Dün bu hadisi nakletmiştik hatırlayacak olursanız. Şeb şebbeh al-kublete bil madmada min haysin enaha Burada Peygamber sallallahu öpmeyi neye benzetti? Aptis için ağzı su çekmeye benzetti. Wa innal madmadata idha lam yakun ma'ha Eğer madmadada ağzınıza su verdiğinizde boğazınıza su gitmiyorsa orucunuz zaten bozulmaz. Bu inkenimle nuzuluhu fa aftar. Ama boğazınıza kaçarsa orucunuz bozulur. Demek ki insan öptüğünde kendisinden meni gelirse orucu bozulur ama öptüğünde meni gelmiyorsa aynı şekilde oruç bozulmaz. Bu birinci halidir. Hal dedi dediye insan eşini öptüğünde üç hal vardır. Birincisi buydu. İkinci halı أن يمني فيفتري بغير adam öpmüş ve meni gelmiş bila hilaf hilafsız kesinlikle bu adamın orucu bozulur lima ima il-hadarin wa li'annahu inzal bi mubasharatin fahish bihal inzal bil jima'i çünkü mennin gelmesi cimaya benziyor her ne kadar farç ile ilişki olmasa dahi Mennin inzal olması yeterlidir bu ikinci hal burada deli ehli arasında ihtilaf yok Halü salis 3. hal en yumzi feyuftira inde imaminava mak adam öpmüş meni değil mezi gelmiş yani insanın bir ilişkiyi tefekkür etmesi neticesinde veya hanımıyla oynaşması neticesinde erkekten hasıl olan bir sudur meni gibi değildir farkı vardır meni haktan haya olmaz Resulullah Medine kadından övüyor Allah Medine kadınlarına rahmet etsin onlar hakkı öğrenmekte haya etmezlerdi kadın gelip peygambere soruyor kadın ihtilam olur mu diye yani böyle insanlarmış o yüzden bu gibi meselelerde haya olmaz hakkı öğrenmekte haya olmaz e, meni fışkırarak çıkar ama mezi öyle değil akışkandır tıpkı idrar gibi e, akışkan olarak çıkar e, o yüzden ikisini birbirinden ayırt edebilirsiniz ve meni katıdır mezi incedir sıvı olarak incedir onun kadar katı değildir İşte mezgi geldiği zaman İmam Ahmed bin Hamble göre ve İmam Maale göre kişinin orucu gene bozulur tıpkı menideki gibi. Waqal ebu Hanif ve Washaafillah yuftir. <gülüyor> ebu Hanife el-Shafiye demiş ki mezide oruç bozulmaz. Warouy adal ki an al Hasan Washaafil walawza'i bi anhu kharijum vla yujibul husla ashbah albaula. Bunlar da demişler ki oruç bozulmaz çünkü mezide insan husulab testi alması gerekmez. Tıpkı, affedersiniz, oruçluyken idrara çıkmak gibidir demişler. ne diyor, Bizim mezhebimizin delili ise, اَنَّهُ خَارِجُنْ تَخَلَّلَهُ اَشْشَهْوَةُ خَارَجَ, تَخَلَّ خَارجَ بِنْ مُبَاشَرَةِ فَاَفْسَدَ السَّوْمَكَ الْمَن۪ي Diyor ki, mezi burada kadınla mübaşeret etmekten, yani oynaşmaktan veya işte bunu tefekkür etmekten çıktığı için orucu diyor ifsad olur, meni gibi. وَفَارَ قَلْبَوْلَ بِهَرْدَى edersiniz idrardan ayrıldığı yer burasıdır diyor. Onlar demişler diye idrar da oruçluyken çıkıyor. Nasıl orucu bozmuyorsa mezi de bozmaz. Bunlar da diyorlar ki İmam Malik ile İmam Ahmet. İdrar diyorlar şehvetle çıkmaz. İnsan su içer vücudun ihtiyacı gereği bunu dışarı atar. Ama burada mezinin gelmesinin sebebi adamın hanımıyla oynaşmasıdır. Bu yüzden bu da orucu ifsad eden şeylerden bir tanesidir diyorlar. Eza thabata hadha fa inna al-muqabbila imkan idha shahwati al-mufritatin bi haythu yaghlibu ala dhannihi annahu idha qabala anzala lam diyor kendinden emin değilse özellikle bu insandan insana değişen bir şeydir mezinin gelip gelmemesi gibi durum kendinden mezi geleceğinden emin değilse insan yani öptüğünde mezi gelebilirse o kişinin diyor hanımını öpmesi helal değildir bi annaha mufsitatun li كل اكل yemek yemek gibi ona haramdır kadını öpmek diyor. Wa in kana da shahwati lakinnehu la ala zannihil zalik karih lahu taqbil. Ama adam var mezi gelmeyeceğini biliyor kendinden emin. Bu adam hanımını öpüyor. Bu kişi diyor bu kişinin hanımını öpmesi sadece mekruhtur, haram değildir diyor. Li'annahu yu'arridu samahu lil fitr <gülüyor> wa la yamnu alayhi al fesad. Waqad rubi an onlar annahu qalt ra'aytu rasulullah fil manami Ömer'den rivayet edilmiş ki diyor ki ben rüyamda peygamberi gördüm. Aleyhissalatü vesselam. Fe ağrı ve anni Benden yüz çevirdi diyor peygamber. Fekultu lehu mâli Dedim ki ne oluyor ya Allah? Benden niye yüz çeviriyorsun? Fekâle İnneke tukabbilû ve entesâimûn Sen oruçluyken hanımını öpüyorsun dedi diyor rüyada bana. Bu, bu hadisle e, İmam Müslim'in sahinde rivayet ettiği ve İmam Mali muvattasında ve İmam Ahmed'in Müsmedin'de rivayet ettiği bir hadis. Hazreti Ömer rüyasında Resulullah böyle görmüş aleyhissalatü vesselam. وَلِيَنَّ الْإِبَادَةِ اِذَا مَنَعَتِ الْوَطْعَةِ مَنَعَتِ الْقُبْلَةَ Eğer diyor cima bu ibadette ilişkiye girmek yasaklandıysa öpmek de yasaklanmıştır diyor. كَلْ <gülüyor> اِحْرَامِ İhrama kıyas ediyorlar. Biliyorsunuz umre veya hac yaparken mikat denen bölgelerden ihrama girilir. İhrama girdikten sonra Hem kadınla ilişkiye girmek yasaktır, haramdır. Hem de ilişkinin mukaddimesi olan işte öpmek, oynaşmak gibi şeylerin hepsi de haramdır. Onlar da ihram ibadetine kıyas ederekten İmam ahmetle Malik demişler ki o yüzden oruçta da tıpkı ihram gibi öpmek veya oynaşmak haramdır, kesinlikle caiz değildir demişler. Daha sonra Bir hadis rivayet ediyor burada İbn Kudame. Lima ruviya annaraclan qabbala ve huve saim adamın biri karısını öptü oruçluyken fearsala imratahu sonra hanımını gönderdi fesaelatinebi kadın da peygambere geldi sordu Aleyhisselam ve akhbarah inne bir sallallahu annehü yuqabbilu ve huve saim فقال الرجل inne rasulallahu sallallahu leysen mislena kad ghafarallahu lehu ma taqaddama min zenbihi ve ma taahhar faghadiba nenbi sallallahu ma qala inni lahşakum lillah alem كِم bime اتَّقَى رواه المسلم. Peygamber'e kadın geliyor, soruyor. Sonra geri dönüyor, bir şey olmadığını söylüyor. Başka bir adam diyor ki: "Peygamber gibi hiçbirimiz olamayız çünkü peygamberin gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanmıştır." Peygamber bu sözü işitince Aleyhissalatu vesselam diyor ki o adama kızarak "Faqad ben nevi diyor hadiste. Peygamber o adama kızdı ve dedi ki: "Ben sizin Allah'tan en çok korkanınız ve size takvayı öğreteninizim." dedi. Yani peygamber Bundan yasaklamadıysa siz kimsiniz takva yapıyorsunuz da bundan sakınıyorsunuz. Çünkü takva bizim akıllarımızın bize vahyettiği şey değildir. Takva Allah'ın ve Resulünün sınırını çizdiği bir şeydir. Şimdi sofiler affedersiniz idrarlarını tutacaklar diye pamuk tıkıyorlar avretlerine ki işte takvaymış bu da Allah'a yakınlaşmakmış. O takva değil, o sizin uydurduğunuz, ihlas ettiğiniz şey. Takva Allah ve Resulünün sınırını çizdiği şeydir. Sakınmamızı emrettiği şeydir. لانه افتاءه الى افساد الصوم مشكوك فيه Çünkü Öpenin diyor orucu ifsad etmesi şüphelidir. Yani adamdan meni gelip gelmemesine bağlıdır. Bir grup ulema da demişler ki fe'amma imkan min ma la tuharrik kublatu shahwatihi ke'şeyh ilhimi fe fihi rivayet. Adam demiş yaşlı. Müslüman yaşlı, evli. ani bir genç gibi değil. Bu adam hakkında ikili rivayet var. İhtahum ala yukrah lahu Bu adamın hanımını öpmesi mekruh değildir. Ebu Hanife Çünkü peygamber nefsine hakim olduğu için hanımını öpmüştü. Ayşe'den geliyor hadis. Demek ki yaşlı adam da nefsine hakimdir, hanımını öpebilir demişler. Wa gaybiz li'şehwati fi ma'nahu. Ve kad ra'a Adam biri peygambere hanımıyla oruçluyken oynaçmaktan sordu. Fe rahasalahu. Ona ruhsat verdi, featahu ahar, başka biri geldi fesalehu, fenahahu. Başka bir adam geldi onda da nehyetti peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fe yaşlı bir adamdı, ruhsat vermediyse genç bir adamdı. Ahracehu Ebu Davud. Ebu Davud bu hadisi tahric etmiş. Yani burada kişinin haline göre öpme meselesi de öpme meselesinin hükmü de ne olacaktır yerine göre değişecektir. Doğru olan görüş az önce de izah ettiğimiz, beyan ettiğimiz gibi mümkün olduğu kadar bundan sakınmaktır. E, meni geldiği takdirde zaten icmale bozuyor. Meni gelmediği takdirde icmale bozmuyor. Sadece ihtilaflı bir mezi konusu var. Burada da sakınmak en güzeldir. Yani olur da başınıza böyle bir şey gelirse, e, mezi gelirse daha sonradan o gün orucunu kaza edin. Gusül abdesti almıyorsunuz mezide ama bu nurucu bozduğunu söyleyen alimler var. Son fasıl burayla bitireceğim inşallah çünkü mevzu kapanıyor. Burada orucu bozan şeyleri söylemişti. Faslonun demiş, Wa les wa leu insan e, istimna yapsa kendi kendi kendini tatminese. Fakat faale muharlaman haram işlemiştir. Walla yafsudo sa muhubihi illa en yün zile fein enze lefese de sa muhu. Eğer meni gelirse insandan bu halde o zaman diyor orucu ifsad olur. Li anhu fi ma' al qublet fi itharihi şehwa şehvetle ökmek gibi aynıdır diyor. Fe'en ma şehvetin kellebi yahrucu minhu'l meni ev'l Ama diyor hastalık sebebiyle insanın kendinden meni ve mezi çıksa, hastalık sebebiyle insanın kendisinden meni ve mezi çıksa fe la Bu bel soğukluğu denen bir hastalık var. Yolda yürürken adamdan meni geliyor. Öyle hasta insanlar var. Bunlara hiçbir şey gerekmez. Li ennehu harijun li Çünkü şehvetsiz çıkmış bu. Eşbeh el-bawla afadarsiniz idra'a benzer mi? Ve <gülüyor> liannahu yakhrucu min gayri ikhtiyarin minhu la tesabbubu ileyhi. Feşbeh el-ihtilama, benzer. Şimdi onu söyleyecek "Velau ihtalama lem yefsut savmuhu." İnsan ihtilam olsa orucu fasit olmaz. Yani oruçluyken uyudunuz, afedersiniz rüyada bir kadınla ilişkiye girdiğinizi gördünüz, kalktınız bir baktınız ki altınız altınızda meni var mesela iç çamaşırınız pislenmiş orucunuz bozulmaz devam ediyor çünkü bu sizin ihtiyarınızla isteğinizle olan bir şey değil <gülüyor> veya daha imsak vakti girmeden cima yapmış hanımıyla <gülüyor> o sırada da vakit girmiş vakit girdikten sonra da meninin devamı gelmiş mesela yani meni çıkmış ama ardından bir müddet daha sonra da bir akıntı devam etmiş لم يفطر جوع دم اوروجو bozulmaz. Diyenlehü lem yetesebep bu diyor, diğer mesele yemek meselesine benzetiyor. İhtiyarında olan bir şey değil. Yani yapabilir dişin arasındaki gibi mesela veya adam işte kusmuş. Orada da ihtiyarında değil. Dışarı atmış yani ne yapabilir? Bunlar e, orucu bozmadığı gibi kişinin de bu halde orucu bozulmaz demiş. Son mesele Eza karra'an nazara fa anzala Adam baksa kadınına veya cariyesine zaten yabancı bir kadına bakamaz da fa anzala bakmayla meli gelse ve li tekrari'n nazari'en fe lafat tu ahvalin tekrar tekrar kadına ve cariye şehvetle bakmak da 3 şekilde deniliyor. Birincisi elle yaktarine bi inzalim. La yafsudu savmu bi gayri Adam bakmış, şehvetle bakmış ama meni, mezi hiçbir şey gelmemiş. Burada hilaf yok. Bu adamın orucu bozulmamış. El sani en yaqtarna bihi inzalu'l gelmiş. İkinci halde bu. Feyaksudu's savm fi'l kavli İmamine ve Atu ve Hasan el Basri ve Malik Hasan ibn Hepsine göre bozulmuştur diyor. Ahmet'te dahi. Ve kale Cabir ibn Zeyd ve Sevr ve ve Şafi ve la Onlar demişler ki ifsad olmaz. Bak bak insan hanımına ve cariyesine şehvetle Ve kendisinden meni gelse orucu bozulmaz demiş bunlar. Diyenler o inzalın min gayri mubaşaratin esbahin inzala bil fikri demişler ki bu adam mubaşaret etti de gelmedi ki adam sadece baktı ve geldi bu da bozmaz demişler. Ateşler üçüncüsü ise meze bir tekrarı inzar. Bakmakla mezi gelmiş. Fazihül kelamı Ahmet an la yuftır. İmam Ahmet demiş ki bu adamın orucu bozulmaz. Diyenler hola nasıl fil fikri çünkü hiçbir nasıl yoktur orucunun bozulacağına. وَلَا يُمْكِنُوا قِيَاسُوا عَلَا اِنْزَالِ الْمَن۪ي Meni gelmesine kıyas edilmez لِمُخَالَفَةِ اِيَّهُ فِي الْأَحْكَامِ Çünkü mezi ve meni ahkamda nedir? Ayrıdır. Birinden gusül gerekirken, birinin, diğerinden gusül gerekmez. işte buraya kadar sayılan bütün şeyler e, her biri burada faslusabi ile bunu anlatıyor. Her biri اَنَّهُمَ تَا اَفْطَرَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَٰلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَدَاءُ Velev Hacamat oldu. Velev işte misvaklanırken bir şey yuttu. Velev ağzındaki bir şey yuttu. Velev hani buraya kadar, bu derse kadar anlattığımız şeylerden herhangi birisiyle orucunu bozdu. Bu adama düşen kazadır. لَا نَعْلَمُ فِي ذَلْكِ Bunda hiçbir hilaf bilmiyoruz. لَا savme صَوْمَ كَانَ تَابِتًا فِي الذِّمَّةِ وَلَا تَبْرَوْ مِنْهُ Ancak bunun yapması lazım? Eda etmesi lazım. Buna kefaret gerekmez. Bu işleri yapan adamlara kefaret gerekmez. Toplumda bir anlayış var. Sen Ramazan orucunu yemek içmekle bozdun mu yandın. 60 gün oruç tutman lazım. Öyle bir şey yok. Ee, doğru olan görüşe göre siz bozsanız dahi bir ihtiyaçtan dolayı günle gün ne yaparsınız? Kaza edersiniz. Sa'di İbni Cübeyr ve İbrahim Ennakay ve İbni Muhammed, ve Hamad Hepsi demişler ki kefaret gerekmez. Sadece günle gün insanın kaza etmesi gerekir demişler. Ee, tabi bu kaza e, olan kaç gündür velvaci bu fil kaza yankul yomin <gülüyor> yalma. Her gün için günle gün oruç tutmak. Fil <gülüyor> kabli ammeti fukaha. Fakirlerin geneline göre. Lokal Ahmed قال İbrahim ve yakiyesumu 3000 yomin. <gülüyor> bir güne 3000 e, gün, gün tutacağını söylemiş Vakı da ne kadar tutarlı bir rivayet Allahu Teala. Ve acbe Ahmet min kavlihime Ahmet bu sözü diyince diyor çok şaşırdı diyor. Nasıl böyle bir şey söylerler. Ve kale Sayd ibn-i Musayyip men aftara yevmen muteammiden yasumu şehran. Sayd ibn-i Musayyip demiş ki kim orucunu bozarsa bu sebeplerden dolayı bir ay tutar kaza olarak demiş. Ve hukyan rabi annehu kal yecbu mekâne kulli yevmin ifni aşara yevme. Böyle bozduğu her gün için 12 gün oruç tutar. Liyanna ramadane yüc zivan cemiyiz sene. Çünkü ramazan 1 senenin yerine geçer vahiye ifnaşra şahram o da 12 aydır demiş. Ve la diyor bizim hissediyor diyor delilimiz kavlullahu teala feiddetun min yemin bukhar. Sonra belirli diğer günlerde tutsun sözdür. Ve kalen nebi sasa fi qissatin sum yowmen makanehu. Peygamber sasa bir hadiste dedi ki onun yerine bir gün tut. Ravahu Ebu Davud Ebu Davud rivayet etmişti bu hadisi. Bu nakillerden dolayı kaza gününe gündür. Doğru görüş budur. Yoksa 12 gün, 1 ay veya 1000 sene tutmak, 1000 gün tutmak gibi kaviller doğru kaviller değil. Doğru olan günle gün orucu kaza etmektir. İnşallah bir dahaki derse kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanekallahumma ve bihamdik ve'el hamdülillah leke ve tebârakte vu